Değerli dinleyenler, bir fıkı sohbetin daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle Muharrem ayındayız ve Muharrem ayında bildiğimiz gibi 10 Muharrem'de tutulan bir oruçla ilgili sorular geliyor genel olarak. Bu orucun hükmüyle ilgili tutulma şekliyle alakalı ve ecri, mükafatı ne olur anlamında sorular bize ulaştı. Şimdi tabi oruç bildiğimiz gibi önemli bir ibadet. Namaz, oruç, hac, zekat diyoruz. İslam'ın beş şartı var bildiğimiz gibi. Bunlardan birisi de oruç tutmak. Ama tabii ki farz olan Ramazan orucu bilindiği gibi. Ramazan orucu dışında Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ee, bu İslam'ın şartlarını e, tam farz olarak neleri yapması gerektiğini soran bir sahibi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ee, tabi sahmi şey sa, Ramazan buyurmuş Ramazan ayı orucu farz Allah'ın farz kıldığı oruçtur ama devamında illa ente fazlatan tetavuan mecbur olmadığın halde kendi rizanla tutarsan bu senin bileceğin iştir ve Cenab-ı Hak'tan mükafat alırsın anlamında. Tetavu orucu kapısını Peygamberimiz sellem bu hadis-i şerifte açık bırakmış. Yani Ramazan orucu dışında e, oruç tutma konusunu Allah Resulü serbest bırakarak müminleri. E, kendisi de tabi bu konuda örnek olmuş. Şimdi burada tabi Bon Muharrem ile ilgili olmak üzere bildiğimiz gibi Mekke mükerreme döneminde oruç farz kılınmamıştı. Namaz e, bilindiği gibi miraç gecesinde farz kılındı. Tabi ondan önce de Allah Resulü sabah akşam e, en az iki rekat olmak üzere namaz kıldığı rivayet edilir. E, dolayısıyla Mekke döneminde bir buçuk yıl kadar namaz kılma, beş vakit namaz kılma dönemi yaşandı. Oruç e, Mekke döneminde farz kılınmadı. Ee, zekatta farz kılınmadı Mekke döneminde ama yine de yardımlaşmalar teşvik edildi. Dolayısıyla varlıklı olan müminlerin e, fakir olanlara yardımı Mekke döneminde de vardı. Ancak düzenli şekilde zekat uygulaması da Medine döneminde farz kılındı. Oruç da bunun gibi e, Medine-i ve hicret edildikten sonraki yıl e, farz kılındı. Ancak ilk yılda Medine'ye hicret edilince Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi sellem'e sahabiler 10 Muharrem Yaklaşmıştı. Dediler, Yahudiler 10 Muharrem'de oruç tutuyor. Niçin tutuyor diye sebebi üzerinde sorulunca, işte o gün Hz. Musa ve İsrailoğulları Firavun'un zulmünden kurtulmuş. Yani Nil nehrinden, denizden Allah'ın yardımıyla geçip kurtulmuşlar. Firavun ve ordusu ise helak olmuştu. Dolayısıyla Hz. Musa'nın ve İsrailoğlu'nun kurtuluşunun anısı olmak üzere. Hz. Musa'nın da o dönemden beri e, orucu tavsiye ettiği, oruç tutulduğu uygulaması Yahudiler'de var demişler peygamberimize. Tabi 10 Muharrem'de başka olağanüstü e, birçok önemli olayların olduğu da genelde tefsirlerde kaynaklarda zikredilir. E, Nuh Tufan'ın Son ermesi, Hazreti Nuh'un gemisinin 10 Muharrem'de karaya oturması ve insanların oradan yeryüzüne tekrar yayılması gibi çok önemli bir takım hadiseler var 10 Muharrem'de olan. Bunlara da işaret edilerek 10 Muharrem'i Cenab-ı Hakk'a bir ibadetle kutlamak diyelim. O gün Cenab-ı Hakk'ı anmak, oruç tutarak bir ibadet yapmak. Çok eskilerden beri gelen bir örf olarak ve dini nitelikli ee, önceki dinlerde de özellikle Hazreti Musa döneminden beri uygulanan bir oluş şekli var. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, ben Musa'ya onlardan daha yakınım buyurmuş. Musa bir peygamber, ben de peygamberim. Dolayısıyla madem e, Musa'nın kurtuluşu o gün olmuş ve dolayısıyla o günün anısına boruş tutulmuş, e, biz de tutalım. Yalnız onlara benzememek için, bir gün önceden veya bir gün sonradan ilave yaparak Allah Resulü tavsiyede bulunmuş. Yani mümkünse iki gün ya da üç gün en fazla tutulmak suretiyle on muharemin bu şekilde oruçla geçirilmesi Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş. Yalnız tabi bu Ramazan orucu gibi farz anlamında değil, vacip de değil. Hatta sünnet yerine müstehap Tabirini kullanmışsam alimlerin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, muhakkak tutun. Yani sünnet olarak bunu sürekli tutun anlamında ifadeden ziyade yani kendi rizasıyla tutarsa bir mümin bundan büyük ecir kazanır buyurulmuş. Ecri ile ilgili olmak üzereden işte bir yıllık e, oruç tutmuş gibi ecir alır yanında günahları mağfiret olunur gibi 10 Muharrem'de 2 günlük oruçtan dolayı büyük ecelerin kazanılacağını da Allah Resulü haber vermiş. İşte bu sebeple o zamandan günümüze bu oruç tutula gelmiş. Hazreti Ayşe validemizin şöyle bir naklettiği hadis-i şerif de var. Bu Ramazan orucundan önce bu gibi nafile oruçlar farz gibi tutuluyordu ve onlar çok önemsediğimiz oruçlardı ama Ramazan orucu farz kılınca, bu konularda e, Eshab-ı Kiram serbest bırakıl diyor Hz. Ayşe Validemiz. Yani arzu eden tutar, arzu eden tutmayabilir anlamında e, bunun bağlayıcı olmadığını Hz. Ayşe Validemiz ifade etmiş. Ama bizlerin tabii ki imkan olduğu ölçüde sağlığı yerinde olanlar oruç tutma imkanı bulunanlar bu günleri değerlendirmelidir. Hatta mümkünse Allah Resulü'nün ayın ilk gününde ortasında sonunda birer gün, ikişer günü hatta üç güne kadar belli günlerde Allah Resulü'nün oruç tuttuğu biliniyor. Bu arada özellikle mesela hadis-i şeriflerde pazartesi ve perşembeyi Allah Resulü'nün oruç için tercih ettiği hadislerde rivayet edilir. Niçin pazartesi veya perşembe denildiği zaman Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çünkü pazartesi ve perşembe günleri bizim amellerimiz Cenab-ı Hakk'a az olunur. Benim amellerimin Rabb'ime arz olunduğu gün ben oruç olmayı severim buyurmuş Peygamberimiz. Yani o gün madem ki topluca ibadetlerimiz arz olmayacak, bu arzın içinden pazartesi günü oruçlu olayım ve veya perşembe günü oruçlu olayım. O oruç da o gün en son ibadet olarak Rabb'ime arz olunmuş olsun. O yüzden pazartesi ve perşembeyi e, oruçlu geçirmeyi severim buyurmuş Peygamberimiz. Yani her Allah Resulü yaptığında bir gerekçe var dikkat edilirse. Tesadüfi yapmıyor. Mesela İslam, bazı İslam alimleri demişler Cuma günü oruç tutulur mu tutulur ama bunu alışkanlık haline getirirse bir kimse her Cuma oruç tutmaya kalkarsa e, herkes böyle yapmaya kalkışınca bir bidat gelişir endişesiyle mekruh olur demişler. Ama daha önceden e, ...perşembe günü oruç tutmuşuz... ...cumada tutayım... ...cumartesi üç gün oruç tutayım... ...kaza oruçları mı dedik... ...bir şey gerekmiyor... ...ancak e, sürekli her cuma... ...oruç tutmaya kalkarsak... E, ...dolayısıyla Allah'ın uygulamasında da... ...bu olmadığı için... E, ...bunun e, belki bidata gidebileceği endişesiyle... ...mekruh olur denilmiş... ...ama pazartesi ve perşembe için... ...aynı şey söylenmemiş... ...çünkü o günlerde amellerin arz olunacağı... ...gerekçesi diyelim... E, ...dayanak olarak değerlendirilmiş... Bu yüzden bu arama içinde bu gibi ibadetlere e, dikkat etmemizde yarar olur. Başka bir kardeşimiz hocam diyor e, günlük hayatta bir takım e, akitler yapıyoruz, sözleşmeler e, oluyor, alışverişler tarzında da olabiliyor. Kira sözleşmesidir, satış sözleşmesi, şirket e, kuruyor, şirket sözleşmeleri gibi akitler var. Acaba bunların hükümlerine uymakla ilgili farz mıdır, vacibiniz, sünnet midir, sözleşmelere uymakla ilgili İslam'da bir hüküm getirilmiş midir diyor. E tabii ki Müslüman e, eğer bir akit yapıyorsa, sözleşme yapıyorsa, bu sözleşme meşru ise ona uyması elbette kendisinden istenir. Nitekim ayet-i kerimelerde de buna yer verilmiş. Mesela Maide Suresi ilk ayet-i kerimede ve s.a.v. يَا اِلُدَامُنُ اَوْفَ buyurulmuş. buyrulmuş. Ey iman edenler! E, akitleri yerine getiriniz tam olarak ifade ediniz yaptığınız sözleşmeleri Şimdi yaptığınız sözleşmeleri deyince hangi akit sınır yok her türlü akdi yaptıysanız onun hükümlerine uyun anlamında mesela nikah da bir akit taraflar usulüne göre çahitlerin huzurunda evlilik akdi yaptılar diyelim nikah akdi yaptılar diyelim ondan sonra hemen görevler başlıyor ...aile içinde karşılık... ...hak hukuk başlıyor bakınız... ...aktin gereği olan... iki aktinin gereği bakınız... ...düğün yapıldı... ...nikah akti... E, ifa edildi... ...ve evlilik başladı... ...ondan sonra ömür boyu devam edecek olan... ...nikah akti aralıksız devam ediyor... ...ve karşılıklı hak hukuk... ...hak -hukuk da... ...devam edip gidiyor... ...birden erkeğin... ...anımını geçindirmesi... Çocuklar dünyaya geldiyse çocukları geçindirmesi, erken üzerine vacip halini alıveriyor mesela. Yani bir hanımefendi evlenirken evinden diyor İslam alimleri hiçbir iğne götürmese, evin temin edilmesi, satın alınarak ya da kira ile tutularak hazırlanması evin içinde ailece yaşanacak derecede mutat eşyanın temin edilmesi erken üzerine gereklidir denmiş mesela. Ama örfen Bizim adetlerimizde e, hanım kız tarafı da, gelin hanım da kendi tarafından hazırladığı çeyizlerini getirir. Hatta ev eşyasının bir bölümünün görev taksimi yapılır. E, yatak odasını kız evi yapsın, diğerlerine erkek evi yapsın veya salonu e, filancalar yapsın anlamında kendi aralarında anlaşarak günümüzde karşılıklı yardımlaşma oluyor. Ama bu normalde e, erkeğin nafaka görevli, görevi içine girer diye bütün kaynaklarda bu şekilde ifade edilmiş. Çünkü e, ayet-i kerimelerde, vadiş-i şeriflerde e, evlilikten sonra e, ayının bütün harcamalarının erkek tarafından yapılabileceği açıkça ifade buyurulmuş. Mesela bir ayet-i kerimede Nesad-ı Bülayar وَعَلَى الْمَوْلُودُ ve رِزْكُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ بِالْمَارُحُ buyurulmuş. E, yani e, o hanımların yeme içme, giyim e, masrafları maruf ölçülerine göre çocuk kendisine ait olan erkeğin, babanın üzerine vaciptir, buyuruyor Cenab-ı Hak. Rızkıhüne ve kisvetühüne. Yeme içme masrafları ve giyim ve barınma ile ilgili olan masrafları kocanın üzerine vaciptir. Erkeğin üzerine vaciptir şeklinde ait de Hangi ölçüye göre? Maruf ölçüsüne göre. Maruf nedir? Tabii maruf aslında çok geniş bir terim, bir formüldür aslında maruf kelimesi. Aşağı yukarı 40 kadar ait kelimede evlilikle alakalı ve diğer önemli toplumsal konularda hep marufa vurgu yapılır, marufa bağlanır. Yani örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan, işte sosyal seviyesine göre, gelir düzeyine göre, aileyi geçindirmek maruf kelimesiyle ifade ediliyor. Yani kısaca Fakir durumda olan veya asgari ücretle geçinmek zorunda bulunan bir erkeğin harcamasıyla elbette bir sanayicinin, bir iş adamının, bir valinin, bir kaymakamın ve diğer üst düzey görevlerde bulunan kimselerin ailesini geçindirmesi birbirinden farklı olacaktır. Yani bunların harcamaları da mağruf ölçüler içinde gelir seviyesine, sosyal seviyesine göre mağruf ölçüler içinde olabilecektir. Ve bunun israf konularını da değerlendirirken İslam alimleri bu ölçüye göre değerlendirmişler. Yani İslam'da e, standart e, harcamalar yerine standart ev eşyası, e, giyim eşyası e, harcamaları yerine maruf ölçüsüne, ölçülerine göre harcama yapmak e, ilke e, ilke olarak alınmış. Ve bu da maruf kelimesi ifade edilmiş. E, mesela hemen Başka bir ayet kırımda da buna bir ölçü sınırlama getiriliyor. Līnus sabdeler, līnufikiz yüz saatim bin saati ve men kudur alayriskuhu falīnufik ma'atahu Allahu, lā ikhulif Allahu nefs illa ma'atha ayet kırımsında līnufik yüz saatim bin saati. Hali -i vakti yerinde olan, mali durumu düzgün olan, gelir yerinde olan kimse buna göre infak etsin, ailesini geçindirirken harcamasını buna göre yapsın ve men kudr aleyh riskuhu ancak rızkı kendisine daraltılan fakir düşen geliri azalan geliri az olan kimse de felyenfik ma Allah'ın kendisine verdiğinden harcama yapsın. Leyekellifullahu Allah hiç kimseyi verdiği şeyden başkasıyla mükellef tutmaz buyruluyor. Yani bu ayet-i kerime de aslında her ailenin kendi sosyal durumuna, gelir seviyesine göre harcama yapabileceğini bir esasa bağlamış. Herkes kendi gelir düzeyine, durumuna göre demek ki harcama yapma hakkına bir yetkisine sahip anlamına geliyor. İşte bakınız bir nikah aktı dedik. Oradan hak hukuk başladı. Evin içinde hanımın görevleri başladı. Ev içindeki ağırlık hizmetler e, hanıma ait olarak genelde örfen o şekilde devam ede gelmiş. Evin dışında ağır işler Evin gelirini geçimini sağlamakla ilgili gelir temin etmeler genelde erkeğin üzerinde cereyane de gelmiş. Ama bu arada tabii ki hanımın da meşhur şekilde çalışması gerekiyorsa onun da çalışmasına kapı açık tutulmuş. E, gelir temin ediyorsa o gelirini e, elbet hanım eve de harcayabilir. Ama harcamayabilir de o yönü ayrıca var. Yani şöyle diyelim. İslam'da mal aile rejimi esas alırmış. erkeğin malı erkeğin kadının malı kadının olarak aslında ailede öyle bir, öyle bir esasa bağlanmış. Dolayısıyla hanımefendi kendi kazandığını ya da miras olarak gelen malını diyelim kendi üzerinde tutmaya devam edebilir. Annesinden babasından işte daha dükkan kalmış daire kalmış iş merkezi kalmış yerine göre fabrika firmalar bile olabiliyor hanıma miras olarak kalabiliyor. Dolayısıyla bunları erkek, ben e, senin nikahlınım, benim eşimsin. Dolayısıyla bunlar benim sayılır diyemiyor. Tabii hanımefendi bütün bu imkanları ailesi için sarf edebilir. Çocukların yetişmesi, gelişmesi için, evlenmeleri, okutulmaları için e, kocasına o da destek olabilir. E, buna tabii sonuna kadar kapı açık. Ama bunun yerine e, erkeğin geliri yeterliyse, aileyi tam olarak geçindirebiliyorsa... Hanımefendi kendi gelirini hayır hasenat yapmak üzere ayırsa mesela erkeğin gelir yerinde. İş adamı, sanayici veya üst düzey hizmetlerde önemli miktarda maaşı var falan. Aileyi rahat geçindirebiliyor. Hanımının gelirine hiç ihtiyaç olmadığını kabul edelim ailede. Bu defa hanımı ben bu imkanlarımla, anne babamdan kalan miras gelirlerimle hayır hasenat yapacağım. Bunları vakıf kurarak ya da bir hayır vakfına bunları bağışlayarak değerlendirmek istiyorum dese erkek buna engel olamaz. Ama yine de muaşeret gereği ilerisini düşünerek, çocukların belki istigbalini geleceğini düşünerek, belki onlara iş yeri açma, iş yeri iş kurma gibi bir takım düşünceler, planlamalar sebebiyle elbette karı istişare ederler. Hanım yönlendirilebilir. Ama hiç hanım, hanımın malına ihtiyaç olmadığı durumlarda hanımefendi ee, bu mallarıyla hayır yapmak istese, erkek buna engel ol, olmaz, olmamalıdır. Tarih boyunca zaten e, biraz dikkatlice incelendiği zaman, hayır hasenat işleri, hele vakıf konuları pek çok vakfın arka planında hanımlar e, dikkati çeker. Pek çok vakıfları hanımlar kurmuştur, hanımlar adına yapılmıştır. Neden? İşte söylediğimiz sebeplerle e, kocası zengin varlıklı, hanım da zengin. Aile, aileden gelen miraslar miras yoluyla ve hanımefendi bu servetini e, vakıf olarak değerlendirmek ve ebedileştirmek isteyebiliyor ve bunun çok örnekler yaşanmış mesela bakıyoruz e, bezmalem Valide Sultan diyelim Osmanlı öyle, sultan ailelerinde çok büyük hayır asnat yapan vakıflar tesis edenler olmuş Terkoz gölünü mesela Terkos bir baraj olarak, baraj gölü olarak bugün de hala İstanbul'un önemli su kaynaklarındandır. Terkos Gölü barajı. Bunu Bezme Alem Valide Sultan İstanbul'un su ihtiyacı için kendi kendi geliriyle, kendi parasıyla tesis etmiş. Ve İstanbul'un önemli semtlerine oradan içme suları akıtılmış. Ve birçok bölgelere kanallar döşenerek su ulaştırılmış Terkos Gölü'nden. Yani dolayısıyla Bugün de Terkos Gölü'nün İstanbul'a yayılan bütün suyu, İstanbul'dan istifade ettiği su, Bezmalen Valide Sultan'ın hayratıdır. Ve mezara gittiği halde Bezmalen Valide bunun ecrini almaya devam ediyor. Yine Bezmalen mesela diyelim hastanesi onun adına bugün bir üniversite bile kuruldu. Hep onun tesis ettiği vakıflarla bunlar geliştiriliyor ve bu hizmetler devam ediyor. Ve bu hastanede demiş... Bezmalen Valide Sultan kim gelirse e, geri çevrilmesin, tedavi edilsin demiş mesela. F fakir, zengin, e, hatta Müslüm, gayrimüslim ayrım yapılmadan bu hastaneye hastayım diye gelen kişi tedavi edilsin diye vakfiyesine maddeler koydurtmuş. Şimdi bunun gibi mesela e, Mihrimah Sultan'ı düşünürsek, Kanu Sultan Süleyman'ın kızı. Diğerbakır bölge valisi saraya alınıyor. Onunla evlilik e, durumu olduğu zaman düğün merasiminde çok büyük e, takılar, e, zinetler, kıymetli taşlar falan hediye olarak gelmiş. Avrupa'dan birçok krallar, köle, devlet köle adamları, varlıklı kişiler düğün cemiyetine geldiklerinde çok büyük hediyeler getirmişler. Bunlar e, kaynaklarda verilen bilgiye göre üç büyük leğen dolusu e, kıymetli takılar bir olaya kilitlenmiş Mihrimah Sultan tarafından. Düğünden sonra bunlara bakmış Mihrimah Sultan. Harika tabii kıymetli taşlar, yerdanlıklar, bilezikler, efendim, e, küpeler falan. Bunları ben ne yapacağım demiş. Şu anda benim üzerimdeki takılarım, ziynetlerim yeterli. Benim babam padişah demiş. Her istediğim olabiliyor. Kocam da zengin. Bunlara benim ihtiyacım yok. Bunlar hediye, düğün hediyesi olarak gelmiş. Bunları nasıl değerlendireceği konusunda Ebu Sult Efendiye danışmış. Zaman Şeyhülislam'a... Ebu Sult Efendi. Kızım bunları çok sevdin mi demiş? Bu sinetler, e, güzel şeyler demiş. Tabii insanın takma imkanı olsa, başka takılarım olmasa güzel takıl takılınabilir. Ama benim ihtiyacım yok. O zaman kızım bunları demiş ebediyen sana ait olmasını, seninle beraber mezara da gitmesini ister misin? Arzu ederim demiş. Ama bunun yolu vakıf bunları hayır, hayır yerinde harcamandır demiş. Size tavsiyem demiş, Üsküdar'da bir cami ve külliye ihtiyaç var. Oraya bir cami ve külli yaptırılmanı tavsiye ederim demiş. Bunun üzerine hemen iki kuyumcu çağrılmış, kıymet bitirilmiş, envantere çıkarılmış takıların. Üsküdar'daki caminin maliyeti çıkarılmış külliyenin Artanla bir cami ve külliye daha yapılır. Sonucuna varılınca Edirne Kapı'da bir Mihrimah Sultan Camisi ve Külliyesi daha yapılmış. Üsküdar'a bir tane, Mihrimah Sultan Camisi ve Külliyesi halen bugün içinde namazlar kılınıyor. Müstemilatı ile gedirleriyle o bölgede Mihrimah Sultan'ın hayratı olarak devam ediyor. Edirne Kapı'da da aynı şekilde. Yani dolayısıyla Mihrimah Sultan e, elindeki bu serveti Büyük serveti bu şekilde Ebedileştirmiş Ve şu anda kendisi Beş asır önce Dört buçuk, dört buçuk beş asır önce ahirete intikal etti Bugün belki kemikleri bile Toprağa karıştı ama Mihrimah Mah Sultan'a Üsküdar'daki o camide her namaz kılı, Kılınmalarda Müştemilatından kira gelirlerinden insanlar her istifade ediş, edişler, edişlerde Ve diğer külliyeden, gelen ezirlerden nasibini alıyor. Yani orada e, bez, e, dolayısıyla e, kabir hayatından e, bu manevi gelirler, bu ezirler, Mihrimah Sultan'ın amel defterine yazılmaya devam ediliyor. Çünkü bu Allah Resulü'nün hadis açıkça ifade buyurulmuş. اِذَا مَا تَبْنُ عَدَمٍ قَتْ buyurmuş Peygamberimiz. Ademoğlu vefat ettiği zaman ameli kesilir. Amel defteri kapanır, vefat ettiği anda. İlla min selasin, ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz buyuruyor Peygamberimiz. Yani yazıcı melek, kiramen katibin görevini sürdürür. Üç kişinin. Kim onlar? Birisi sadakatin, cariyetin. Sadakayı cariyet sahipler, işte vakıf kuranlar, tesis edenler. Bir cami, yol, köprü, Kur'an-ı Kerim kursu. Öğrenci yurdu, hayır, dini nitelikli hizmetlere yönelik bir takım aşevi olabilir, yetimhane mesela gibi hayır yerlerini kendi parasıyla inşa etmiş olan kimse Bu yerlerden insanlar istifade ettiği sürece 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 1 asır, 10 asır, 1000 yıl bile geçse Onun bıraktığı eserden insanlar istifade ettiği sürece amel defteri açık kalıyor ve gelen ezirler yazılmaya da devam ediliyor. Yani öyle bir sistem ki bir kimsenin mesela 3-5-10 yerde, 50 yerde birden hayır hasenatı olabilir. İstanbul'da olur, Bursa'da olur, aynı kişinin Erzurum'da olabilir, Kars'ta olur, Avrupa'da olabilir yaptığı bir hayır hasenat. 10-20-30-50 yerde bile olsa dünya gezegeni üzerinde onun yaptığı bu hayır hasenattan insanlara istifade ettiği sürece hatta insanlar değil hayvanlar bile bu hayrasinattan istifade ettiği sürece bunun bir çeşme olduğunu kabul edelim. İnsanlar su içtiği gibi hayvanlar da su içiyor dikkat edilse çeşmeden. Ve o çeşmenin suyundan ayrıca insanlar bağ bahçe suluyorlar. Ve buradan e, dolayısıyla ürün elde ediyorlar. O hayır hayrat olan çeşmenin suyundan bakıyorsunuz Kurdu, kuşu, diğer canlıları e, ve bitkiler sulanmak yoluyla istifade ediyor ve oradan da insanlar elde ettikleri ürünlerden yararlanıyor. Ve onu meydana getiren kişi de bundan nasibini alıyor. Aradan bir asır geçse bile. İşte sadakayı cariye dendiği zaman sürekli akan, akar diyelim ona bir sürekli akan, gelir getiren, manevi gelir, sevap getiren bir yatırım yapan kişi ahirete gitti. Sede amel defteri açık kalıyor ve bu ecirler yazılmaya da devam ediliyor. Dünya gezegenin neresinde olursa olsun. Bu müthiş bir sistem aslında. Yani bu yazıcı melekler hiç önemli bir olay değil. Dünya avucun içinde gibi size ait olan hayır asinat nerede olursa olsun. Türkiye'de var hayır asinatınız Amerika'da var, Almanya'da var diyelim, Fransa'da var. efendim Myanmar'da var, Afrika'nın filanca yerinde var. Orada bir su kuyusu açmışsın Afrika'da. Su kuyusu ne kadar kalacak? Diyelim 30 yıl veya 40 yıl süreyle insanlar bu su kuyusundan su çekmeye, istifade etmeye devam edecek Afrika'da. Mesela bize ait paramızla kuyuyu açtırdık. İnsanlar bunu istifade ediyor. Sadaka-i Cariye bakınız tesis edildi. Melek, yazıcı melek oradan biz ölüp gitsek de mezardayken, o kuyunun ezrinden bizim amel defterimiz yazmaya devam edecek ve bunun hiçbir iyi olmaz. Dolayısıyla birincisi bu. Ee, ikincisi ev elmini yuntefiu bi. istifade edilen ilim bırakan. Bu ilimden insanlar istifade ettiği sürece amel defteri açık kalır buyruluyor. Mesela eski yüzyıllardan tefsir hadis fıkıh kitabı gibi insanların yararlandığı hadis kaynakları, hadis kitapları ee, uzun emekler sonucunda meydana getirilmiş ve bugün kaynak eser olarak elimizde bunlardan istifade ediyoruz. Ne zaman kaleme alınmış? Bin yıl önce bakıyorsunuz veya 1200 yıl önce o günün İslam alimi kaleme almış bunu yazmış. Yüzyıllardır ilim ehli bundan istifade ede geliyor ve günümüzde de bundan biz istifade ediyoruz. Tercüme ediliyor. Değişik dillerde de insanlar yararlanıyor. Dolayısıyla bunu e, oturup yazan, kaleme alan ömrünü buna hasreden bu ilim ehli olan zat çoktan vefat etmiş. Bin yıl öncesinde bugün kemikleri bile toprak olmuş, toprağa karışmış ama amel defteri açık kalıyor ve onun eserlerinden insanlara istifade ettikçe amel defterine ezir yazılmaya devam ediliyor. Üç, üçüncüsü, evvel veledin salihin yedule. kendisi hayır dua eden, evlat bırakan. Yani evlat yetiştiriyoruz ve insanlara e, ist, e, hizmet eden dolayısıyla e, her türlü fedakarlığı e, yaparak hayra senatlar yapan bir evlat bırakmışız. Ve dolayısıyla insanlar e, ondan istifade ettiği sürece bizim amel defterimiz açık kalıyor. Oraya sevap yazılmaya de devam ediliyor. Efendim, kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendim, sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz Hocam diyor, verdiği sözde durmak bir kimsenin verdiği sözü mutlaka yerine getirmesi gerekiyor mu? Sözünü yerine getirmezse sözünde durmazsa vebali ne olur diye sormuş. Gerçekten bir kimse meşru bir konuda söz verdiği zaman o sözünü yerine getirmesi İslam'da gerekiyor. Çünkü ayeti kerime de "İnsela ve fül ahd, innel ahde sülen" buyrulmuş. Verdiğiniz sözü yerine getiriniz. İnnel adekene mesulen, şüphesi verilen söze sorumluluk var buyruluyor. Yani gerçi vaat, söz, farz anlamında bağlayıcı olmayabiliyor. Yani vaatten dönülebilir bazen, cayılabilir akit aşamasında olmadığı için, sözleşme meydana gelmediği için söz verme aşamasında çeşitli sebeplerle caymalar olabilir ama... Mümkün oldukça verilen sözde durulması gerekiyor. Mesela vef'u ahdillahi va'ad başka bir ayet-i kerimede Allah adına verdiğiniz, Allah'ın adine ve yerine getiriniz. Ahhettim karşılıklı birbirinize söz verdiğiniz zaman Allah adına verdiğiniz sözünüzü tutunuz şeklinde emir sigasıyla, söz sözde durulması istenmiş. Mesela günümüzde özellikle Bazen e, akitle söz vermeler e, bir araya gelir, birleşir. Şöyle diyelim, e, mesela bir mal aldık, e, veresiye aldık, bir ay sonra ödeyeceğiz. Ben bunu bir ay sonra ödeyeceğim, ay sonunda ödeyeceğim diye söz vermişiz mesela. Bu bir bakıma akit anlamına da geliyor. Yani ben bu malı bir ay sonra ödenmek şartıyla satın aldım diyoruz. Ve bir ay sonraya senet imzalıyoruz, çek imzalıyoruz ee, ödemek üzere mesela. Şimdi burada söz verdik ama aynı zamanda akit, satım akdinin bir maddesi olarak, vadeli satış olarak bunu yaptık. Dolayısıyla buradaki söz verme aynı zamanda e, satım akdinin gereği oluyor, satım akdinin bir maddesi oluyor yani. Ben bunu 3 taksit ödeyeceğim dediğim zaman 3 ay 3 bin liralıksa ise ödeyeceğiz mesela. Senet imzalamışız. 3 ay binerleri ödeyeceğiz. Ödemezsek ne olur? İşte Sözümüzde durmamış oluruz. Ya da e, yaptığımız sözleşmeyi yerine getirmemiş oluruz. Sözleşme maddelerine uymamış oluruz. Dolayısıyla İslam alimleri demişler bu gibi durumlarda ben şu gün borcumu ödeyeceğim dediğimiz zaman bu farz hükmündedir demişler. O tarihte borcu ödermesi lazımdır. Yani bir istisnası var. Eğer dara düştüyse ödemek istediği halde gerçekten de samimi olarak ödeyememe duruma düştüyse o zaman da tabi ki alacaklıya bir görev düşüyor. Ayet-i Kerime'de Buna şöyle bir çözüm getirilmiş. Yani dara düşen borçlar için mesela beyin kenezü usretin fen zatün Eğer borçlu darlık içindeyse, dara düşmüşse, ödeme gücünü kaybettiyse fen zatün O zaman e, alacaklının ona yakasının genişleyeceği zamana kadar süre tanıması lazımdır. Yani ödeme gücüne kavuşacağı zamana kadar ona süre vermek gerekir buyuruyor cenab bak Neden? Çünkü ödemek istediği halde gücü yetmiyor. Alacağını alamamış, işi bozulmuş, işten çıkarılmış, felakete uğramış, zelzele deprem ve diğer sel baskını gibi sebeplerle elindeki imkanları kaybetmiş, ödemeyi arzu ettiği halde ödeme imkanı yok. Ve borçta bulma imkanı yoksa ne yapsın? Ödemeyi istiyor ama imkanı ortadan kalkmış. İşte ona bu defa alacaklının bir zaman tanıması gerekiyor. İlle ödeyeceksin dendiği zaman eski yüzyıllarda, eski Yunan uygulamalarında, hatta cahiliye devrinde çok ileri gidince, efendim borç büyüdükçe, faiz eklemeleri sonucunda, tefecilik gibi e, cahiliye rivası sonucunda kişi öyle bir hale geliyor ki, elinden hanımını alıyorlar veya benim kölem olacaksın diyor. Eski yüzyıllarda, binlerce yıl önce bunlar da yaşanmış. Yani ya borcunu ödersin ya da benim kölem olursun. Hürriyetini kaybedersin diyor karşı taraf. Beriki de ne yapsın ödeme imkanı yok. Beriki ile çatışma imkanı da yok. Onu itiraz etme şansı yok. Zayıf durumda yani alacaklı, güçlü durumda. Dolayısıyla çoğu zaman aşiret reisi, kabile reisi vesaire gibi güçlü kişiler oluyor bunlar. Para babaları diyelim. Para gücünü elinde tutanlar. Ve diğer borçlu olan kişi zayıf, fakir. imkanları da zaten ortadan kalkmış. Sonuçta onun köle sahne bile düştüğü dönemler olmuş. Hulasa, işte borçlunun bu şekilde ezilmemesi için Kur'an-ı Kerim'de ee, alacaklının da musammahakar davranması, ona acıması diyelim, e, merhamet ederek bir süre yeni süre tanıması lazım. Hatta yeni süre tanıdığı takdirde felaket çok büyükse, uzun süre ödeyemeyecek duruma düştüyse, ayetin kerimenin devamından o da çözüm getirmiş. Vantizda kul hayrülüküm. Hatta tazaduk edi vermeniz, bu alacağı sili vermeniz. Sizin için daha haylıdır buyrulmuş. Bu da B oluyor. A süre vermek, süre vermek de fayda sağlamayacaksa, o borçlu yardımcı olmak bakımından, kardeşim ben bana olan işte 3000 bin lira bu borcunu sildim. Bana bir borcun kalmadı. Senin işlerin bozulmuş, alacaklarını alamamışsın, bir sıkıntıya düşmüşsün. Bunu ben öğrendim. Önemli değil başka zaman yine alışveriş yaparız, o zaman ödersin falan başka malın ödenmesinde gibi onu teselli ederek bunu silivermek, ona tasadduk olarak ifade edilmiş. Yani sadaka, tasadduk olarak ona bir çeşit bu üç bin lirayı biz vermiş oluyoruz. Ancak fiilen bir üç bin lira verilmediği için acaba buradaki tasadduk zekatı içerir mi? Zekatımızdan düşebilir miyiz? Bu konu müzakere edilmiş mezhep imamlarınca. Üç mezhep buna e, zekat olmaz demiş. Fiilen 3000 bin lira verilmediği için karşı tarafa temlik şartı var zekatta bilindiği gibi. E, temlik olarak ona bir mal veya para verilmediği için hayali olarak üç beş ay bir yıl öncesinden kalan bir gelen bir borcu silme yoluyla zekat olmaz demiş e, büyük çoğunluk. Mezhep imamları ki Hanefi mezhebi de o görüştedir. Sadece mezheplerden birisinde e, tasadduk kelimesi aynı zamanda zekatı da içerir. Zekat niyetiyle de karşı taraf eğer zekat alacak duruma düştüyse, fakir düşmüşse yani, ona e, biz zaten zekat verme e, durumumuz da olabilecektir. Bu 3000 bin lirayı da almak yerine sil vermek zekat niyetiyle olur demiş mezheplerden birisi. Fakat söylediğimiz gibi çoğunluk üç mezhep. Bunu zekat olarak e, silinemeyice görüşündedir. Hatta başka bir mesele hadis-i şerifte şöyle buyurmuş. Matlul gani zulmün mesela. Gani olan, hali vakti yerinde olan kimsenin borcunu geciktirmesi, zamanında ödememesi zulmün. Bir haksızlıktır. Zulümdür karşı tarafa buyurulmuş. Yani bu yüzden ee, imkanı olanın muhakkak bu senet ve çek borçlarını e, meşhur şekilde bir kredi kartı borçlanması varsa orta yerde e, Ekstra gününde ödeme gününde muhakkak bunları ödemeyi hedeflemelidir Eğer zaten bunları gününde ödemeyi bir kimse azmederse kesin olarak ben ödeyeceğim derse Allah yardımcısı olur ve o gün ödemeye muvaffak olur. Yani burada ilkeli hareket etme diyelim ona biz. İlkeli hareket etmek isteyene Allah yardımcı olur ve o gün borcunu ödemeye muvaffak olur. Ki bu zaten Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde açıkça ifade buyurulmuş. Yani Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir kimse ödemek niyetiyle borçlanırsa, ...günü geldiğinde o borcu ödemeye muvaffak olur buyuruyor Peygamberimiz... ...kararlı hareket ettiği için. işte rast gider, alacağını alır. Ticareti e, bereketli olur. Ve o borcu ödemeye muvaffak olur genel olarak. Tabi sınavları olabilir bazen. De, i̇mtihan dünyası olduğu için... Cenab-ı Hak çeşitli vesilelerle elbette karşısına bir takım sıkıntılar da çıkar. Çok ödeme azmi niyeti olduğu halde başka engeller yüzünden ödeyemecek duruma da düşebilir. İsnalar olabilir. İkinci hadis-i şerifin devamında ancak ödemek niyetiyle değil de başkasının malına zarar vermek niyetiyle borçlanmışsa bir kimse borcu ödemeye muvaffak olamaz diyor. Allah onun borcu ödemeye muvaffak etmez Demek ki bizim ilk borçlanırken kararlı hareket etmemiz, planlı programlı borçlanmamız çok önemli oluyor. Ve kendiliğinden işlerimiz rast gidiyor, kolaylaşıyor ve günü geldiğinde o borcu, taksit ise taksidini rahatlıkla ödemeye muvaffak oluyoruz. Ama gevşek tutuyorsak hele günü gelsin, protesto ettiririm, 3-5 ay zaman kazanırım. Başka bir bankadan aldığımı başka bankadan aldığımla kapatırım. Bu şekilde aylarca yıllarca zaman kazanırım gibi e, niyetle borçlandıysa bir kimse gerçekten de o borcunu ödemeye muvaffak olamaz. Borç uzadıkça uzar, büyüdükçe büyür ve sonunda da zaten felaketle de karşılaşır. Bunu biz bazı iş adamlarında görebiliyoruz. Çok büyük borçların altına geliyor ama borçlanırken... Ene diyor vadesi gelsin başka bankadan aldığım krediyle kapatırım. Oradan yine zaman kazanırım. Onun süresi gelince diğer C bankasından temin edeceğim krediyle onu kapatırım. Geri ata ata 20, 10, 15, 20, 30 yıl kazanırım. Uygun bir iktidar dönemlerinde de bir çözümü bulunur ma anlamında. Maalesef bu şekilde e, ödeme niyeti olmaksızın olan borçlanmalar birçok firma sahiplerini e, felaketi de sürüklediği olabiliyor. Evet, demek ki burada e, sözümüzün eri olmak, verdiğimiz sözde durmak e, önemli oluyor. Eğer azmedersek o sözümüzde durmaya muvaffak oluruz. Azmetmezsek, gevşek tutarsak sözümüzde duramayız. Ayeti Kerim-i de amel edememiş olabiliriz. Hatta Hadis-i Şerif'in devamında daha ilginç bir açıklama da var. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ödemek niyetiyle borçlanan kişi eğer bu borcunu ödeyemeden vefat ederse ve geride de borcunu ödeyecek hiçbir şey kalmadıysa tabii ki ahirete kalacak borç sırf ödemek niyeti sebebiyle Cenab-ı Hak diyor alacaklarını memnun eder onlara uygun nimetleri verir borçlunun yakasını bırakırlar diyor. Yani alıcık borçluların hak istemekten vazgeçer. Allah onu memnun eder. Eğer kötü niyetle borçlandıysa ödemeye niyet yoksa ve ödeyemeden de vefat ettiyse geride malıyla da ödeme imkanı kalmadıysa tabi ki kul hakkı ahirete kalır. Bu defa ödemek niyeti olmadığı için Cenab-ı Hak onu alacaklara karşı karşıya bırakır. Alacaklılar o borçludan e, ...salih amellerini alırlar... ...alacaklarına karşılık... ...bunlar yeterli olmasa... ...ya Rabbi günahımız yüklensin derler... ...ve o kişi... E, ...dolayısıyla alacaklarına karşı karşıya... ...o boşlu sıkıntıya, felakete uğrar... ...buyruluyor... ...yani bu duruma göre... ...gerçekten azimli hareket etmek... E, ...sağlam bir... E, ...bu konuda niyet sahibi olmak... ...önem arz ediyor... ...başka bir kardeşimiz... ...hocam diyor... E, bu emanetlerle ilgili emaneti ehline vermek gerekli midir? Bir takım e, tayinlerde, görevlendirmelerde ve elimizin altındaki emanetleri değerlendirmede bazen ihmaller olabiliyor. Bu konudaki e, Cenab-ı Hakk'ın emri, İslam'ın hükmü nedir diye soruyor. Şimdi Nisa suresi 58. ayet-i kerimede şöyle buluyor Nesadullah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَيَدِّ الْاَمَانَةِ اِلَى اَهْلِيَهِ وَيْزَا حَكَمْتُنْ بِالنَّاسِ اَنْ bil بِالْعَدِلْ Ayet-i Kerimesinde e, Şüphesiz Allah e, Size Emanetleri Eline vermenizi emretmekte Emreder Emaneti Eline vermek Dolayısıyla e, Bizim elimizin altında Emanet Olarak ne varsa Bunu hak edene vermek o emanetin sahibi kim olacaksa Ona vermek ehil olmayana vermemek Diyelim Bir görevlendirme Yapılacak üç tane aday var Bunların içinde A B C A adayı en üstün Puan almış durumu gayet iyi Ahlakı düzgün bu işe en ehil Olan o Fakat ikinci B sırasındaki De biraz ehil gibi ama C Kadar fazla ehil de değil ama Onunla ilgili diyelim Bizim akrabalık bağımız, tanıdığımız veya dışarıdan birileri illa o C olanı diyelim almamız için bize baskı yapıyor veya bizden talepleri var falan. Neyse mesela. Şimdi biz e, tayinde A'yı tayin etmemiz gerekirken normalde emaneti ona tevdi etmemiz gereken C'yi diyelim iş başına getirirsek. Dolayısıyla becerili olmayan o işe ...ehil olmayan birisini iş başına getirmiş oluruz. Zayıf birisine görev vermiş oluruz yani. Halbuki A'ya versek onu çok daha ehil ve o işi çok güzel organize edecek... ...çok faydalı hizmetler, işler yapacak bu belli. Ama biz onu değil de C'yi tayin ettiğimiz zaman emaneti ehline vermemiş oluyoruz. Dolayısıyla buna benzer elimizin altındaki emanet olarak neler varsa bu bazen mal olur... Bazen para olur emanet olarak. Bazen söylediğimiz gibi makamlar olur. Bir takım yetkiler olur e, elimizin altında. O yetkileri kullanmadan sürekli hep ehil olana, ona layık olana, en iyi yapacak olana e, bu e, emanetlerin verilmesi asıldır. Mesela bununla ilgili olarak e, Allah Resulü'nün Hazin Hadis diye bir hadis vardır ki kanaatımca Vezne, veznedar, vezne hadisi veznedar hadisi diyebileceğimiz çok önemli bir hadis-i şeriftir. Ve Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Bir kimsenin elinin altında diyor emanet paralar bulunsa ki günümüzdeki veznedarlar mesela. Bütün bankalarda, fabrikalarda, firmalarda, holdinglerde para hareketlerinin başında tabi bir görevli var. Asıl o şirketin sahibi değil o kişi. Görevlendirilen muhasebeci Mali müşavir neyse o günkü ödemeleri yapacak. Alacaklar tahsil edilecek. Ve o günkü para hareketleri elinin altından geçecek. İşte bu şekilde elinin altında emanet paralar bulunan kimse bu paralarda gözü kalmadan bunların içinde benim işte 3000 bin dört bin lira maaşım var. Bunu da işverenin bana, iş bana ödüyor der. Ve bütün bu emanet paraları yerli yerinde sahiplerine, hak sahiplerine tevzi ederse, transfer ederse diyelim, dağıtırsa ve alacakları da aynı şekilde dikkatlice tahsilat, tahsil ederse sanki bütün bunları fakirlere tasadduk etmiş gibi icraları buyrulmuş. Yani aslında görevimizi yapıyoruz. Görevliyiz orada. Maaşımızı da alıyoruz. Ama sırf dürüstlüğümüz sebebiyle, elimiz alttaki o değerli, kıymetli emanetlerde gözümüz kalmadan o emanetleri yerli yerine sahiplerine, hak sahiplerine tevzi etme, dağıtma karşılığında sanki bunları akşamlara kadar fakirlere oradan dağıtmışız, tasadduk etmişiz gibi Ecir alacağımızı Cenab-ı Hak, daha doğrusu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Şimdi dolayısıyla burada tabii bütün tezgahtarlar mesela, tüm marketlerde, süpermarketlerde, fabrikalarda çalışan kişilerin elinin altında emanet büyük mallar var. Akşamlara kadar işveren adına satış yapan, emaneten bu satışları devam ettiren görevliler var. İşte bütün bunlar elinin altındaki o malları satmada, değerlendirmede, hatta mal alımında firmasına mal alım görevlisi olarak... E, emanete hıyanet etmeden kendi işimiz gibi. Yani bu firma benim olsa ben e, toptancılardan mal almadan nasıl pazarlık yaparım anlamında kendi işvereninin hukukunu koruyarak. Bakınız çok önemli ilkeler bunlar. Ama kolay da değil. O yüzden e, yani günümüzde maalesef firmalara mal alımlarında e, dolayısıyla el altından efendim şöyle diyelim 100, 150 liraya mal almak mümkünken biz bunu 110 liradan toptancıdan almış olarak kayda geçelim. 5 puan da bana açıktan rüşvet verirsin gibi Allah korusun mesela. Bunlar dolayısıyla her an su, istimal edilebilecek edilebilecek olan şeyler alımlarda, satımlarda. İşte işte o pazarlıklarda özellikle malı alırken yapılabilecek pazarlıklarda Sanki kendi firmamız firmamız gibi bu firma benim olsa dolayısıyla kendime mal alırken nasıl pazarlık yaparım diye e, hassasiyetle dikkatle pazarlık yapar işverenimizin hukukunu korursak e, aynen bunları sanki fakir fukaraya tasaduk etmişiz gibi cenabı hakkın ecir vereceğini peygamber peygamberimiz haber veriyor işte bütün bu emanet sayılan şeyler kısaca buna benzer şekilde kişiye aynı zamanda ecir kazandırıyor. Mesela başka taraftan bakıyoruz bir hadis-i şerifte Mencelbeti amrefebahu bisirri yemike nevtasadaka bih buyurulmuş. Bir kimse gıda maddelerini celbesse piyasadan satın alsa veya üretse gıda maddelerini febahu bisirri ondan sonra o gün reis bedeli üzerinden satış arz etse ken bih. Sanki bunlara tasadduk etmiş gibi icra alır buyurulmuş. Yani bunları fakirlere dağıtmış gibi icra alır buyurulmuş. Neden? Neyin karşılığı olarak? O günkü reis bedel üzerinden haksızlık yapmadan, kara borsaya düşürmeden, kendine göre şişirme fiyatlar ilave etmeden o günün piyasa fiyatı neyse onun üzerinden müşteriye yalan ve hile karıştırmadan satış yaptıysa dürüstlüğü sebebiyle sanki akşama kadar sattığı o gıda maddelerini fakirlere tasadduk etmiş, bedava dağıtmış gibi ecraları alır buyrulmuş. Yani dürüst tüccarı esnafı böylece İslam desteklemiş. Yani kendiliğinden o kişi dürüstlüğünün karşılığı olmak üzere yaptığı o ticareti sanki fakirlere o malları dağıtıyormuş gibi ecra alacağı ifade buyrulmuş. Yani bunlar dikkat edilirse... Aynı zamanda bizim cami dışında yaptığımız e, işimizi, ticaretimizi, mesleğimizi e, ibadete dönüştüren e, dö dönüştüğünü bildiren hadis-i şerifler. Ve altın değerinde aslında yaptığımız işler değer kazanıyor baktığımız zaman. Eğer İslami ölçüler içinde o bilinçle yapılırsa. Evet, böylece emaneti ehline verme konusunda buna benzer e, günlük hayatta sürekli karşılaştığımız hususlar var emanet e, ehline verilmelidir. Ehil olmayan emanet verilmemelidir. Bu mal olur, hak olur, mevki olur, makam olur, başka bir şey olur. Ne olursa olsun, e, ehil olanı arayıp bulmak İslam'da bu ayet-i kerime de esas alınmış. Tabii ayet-i kerimenin devamında "Ve da hakemtun benin nas ente bil adl" insanlar arasında hükmettiğiniz zamanda da adaletle hükmetmenizi Allah emretmektedir. Yani insanlar arasında hüküm vermek gerektiğinde de adaletle hüküm verilmesi isteniyor. Beynin nasi de, beynin müminine denmemiş aslında. Nas, yani inancı ne olursa olsun insanlar arasında Müslüman olur, Hristiyan olur, Yahudi olur hatta ateist olur. Bir hakla ilgili olan bir konu karşınıza geldiğinde onu adaletle, onunla alakalı adaletle hüküm vermenizi iste emretmektedir buyruluyor. O yüzden karşımızdakinin inancına, durumuna bakmaksızın adaleti gözetmek burada işte